Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu <Sessizlik> ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'du Kardeşlerim cumartesi günleri biliyorsunuz Fatiha suresini Tefsir-ü Sa'di Şeyh Abdurrahman bin Nasr Es-Sa'di Rahmetullahi Aleyhi'nin tefsirinden okuyor. Ve Sa'di'nin tefsiri üzerine izahlarda, açıklamalarda bulunuyorduk. Bu Fatiha Suresi ile ilgili bizim kaçıncı dersimiz oluyor? Üçüncü, Üçüncü dersimiz oluyor. Fatiha Suresi ile ilgili. Ve Yüce Allah'ın tenfikiyle Malik-i ayetine geldik. Malik-i Geçen derslerde Fatiha suresine giriş yapmıştık. İstiazeyi, Besmeleyi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini ve Rahim ayetini şerh etmiş, izah etmiş. Sadi tefsirinden okumuş, onun üzerine de gerekli açıklamaları, izahları yapmıştık. Şimdi geldik Fatiha suresinin 3. ayeti olan Malik Din ayetine. Evet. Karşılık yürünün maliki, malik, mülk, yöneticilik ve egemenlik sıfatına sahip olan kimse demektir. Bunun sonucu olarak hem emir verir, hem yasak koyar, hem mükafatlandırır, hem de cezalandırır. Mülkiyeti, yani egemenliği altında olanlar da her türlü tasarrufta bulunur. Burada Allah'ın malikiyeti, kıyamet günü demek olan karşılık gününe izafe edilmiştir. Karşılık günü, insanların hayırıyla, ile amellerinin karşılığını görecekleri gün demektir. Çünkü bugün de Yüce Allah'ın mülkü, yani egemenliği, adaleti, hikmeti ve bütün mahlukatın malikiyetlerinin sona erdiği gerçeği tam anlamıyla ortaya çıkar. Öyle ki o günde hükümdarlarla yönetilenler, kölelerle hürler eşit olurlar. Hepsi Allah'ın azametine zilletle boyun eğerler. İzzeti önünde alçalırlar. Onun amellere verece vereceği karşılığı beklerler. Sevabını umar, cezasından korkarlar. İşte özellikle bugünün söz konusu edilmesi bundan dolayıdır. Yoksa o din gününün de diğer bütün günlerin de mutlak malikidir. Evet. Maliki yevmiddin. Müellif rahmetullahi haleyh önce ayetin başındaki malik ismini Yüce Rabbimizin Tebareke ve Teala isimlerinden bir isim olan El Malik ismini bize açıkladı. El Malik ne demektir? Sahip olan demektir. Mülk sahibi, egemenlik ve otorite sahibi olan demektir. Malik, mülk edinilen şeylerin mülk edinilen şeylerin tasarrufunu elinde bulunduran zat demektir. Yani kainatta olan her bir şeyin üzerinde mutlak tasarruf sahibi yani onların mutlak maliki Allah azza ve celledir. Onlara hükmeden, onları eviren, çeviren, emreden, yöneten, idare eden, çekip çeviren Allah azza ve celledir. Malik hem sahip anlamına gelir hem de egemenliğin sahibi anlamına gelir. Nitekim bazı gelen mütevatil kıraatlerde de burası Meliki Din diye de okunur. Maliki Din diye de okunur. Her iki şekli de sahihtir. İkisinin de anlamları birbirini tefsir eder, birbirini tamamlar niteliktedir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin malikiyeti burada nereye izafe edilmiş? Yevmiddin, yevmid Din, din günü. Din gününe izafe edilmiş. Biz burada din gününü bunun Türkçe çevirisinde nasıl karşılanmışız? Fatiha'nın Türkçe çevirisinde karşılık günü. Çünkü kardeşlerim din kelimesinin Arap sözlüğünde, Arapça sözlükte, Arap lügatında pek çok anlamı var. Bu anlamlardan bir tanesi de karşılık demektir. Dolayısıyla bu ayetin en münasip olan çevirisi, meallendirmesi, karşılık gününün sahibi diye meallendirilmesidir. Bazen biz başka türlü mealleri devamlı okuya geldiğimiz için, alıştığımız için böyle yeni bir söyleme garip, bakab <gülüyor> garip bakabiliyoruz. İnsan tanımadığı şeyin düşmanı olduğu için genellikle böyle davranıyor, böyle bakıyor meseleye. Fakat bu tavrımız doğru değil. Doğru olan Maliki Yevmiddin buyruğunun karşılık gününün sahibi ya da karşılık gününün egemeni karşılık gününün maliki diye tercüme edilmesidir. Çünkü kardeşlerim din kelimesi Türkçemizde Türkçe konuşan insanlar arasında kesinlikle karşılık anlamında kullanılmamaktadır. Din kelimesinin anlamı Türkçemizde bildiğimiz gibi Yüce Allah Azze ve Celle'den peygamberlere gönderilen şeriat, vahiy, ibadat, ibadat, kitap, sünnet, muamelat, bunları içeren, bunları ifade eden bir kelimedir. Din denildi mi bu anlaşılır. Türkçe'de. Türkçe'de din dediğimiz zaman hiçbir insanın zihnine karşılık anlamı gelmez. Dolayısıyla eğer biz bunu din gününü sahibi diye tercüme edersek, Kur'an'a bu anlamda bu ayeti anlaşılmazlığa mahkum etmiş oluruz. Daha sonradan oraya din gününün maliki deyip, daha sonradan sayfalarca din şu demektir, bu demektir diye izah da yapsan, kişinin zihninde o ayetin anlamı öyle kaldığı müddetçe, mana onun zihninde tam olarak oturmaz. Arapçada geçen, Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadisi şeriflerde geçen kelimelerin, kavramların Türkçe'ye aktarılmasında iki yöntem var. Birincisi, kardeşlerim, zor, müşkil, nesiller boyu sürebilecek bir yoldur. O da Arapça'da geçen o kelimeyi, Arapça'daki bütün kullanımlarıyla Türkçe'ye aktarıp kullanmak. Bu, bir kişinin yapabileceği iş değil, nesiller boyunca sürecek yani nesiller devam edecek o sırada Arapçadaki bir kelime bir kavram Türkçe'ye girecek ve o Türkçe'de kitap ve sünnette geçtiği anlamların tümüyle kullanılacak. Bu oldukça zor. İkincisi Türkçe'de o kelimenin en münasip karşılığını bulmaktır. En münasip karşılığını bulmaktır. Eğer karşılığı varsa eğer karşılığı yok ise yapılacak şey kavramı olduğu gibi muhafaza etmektir. Kur'an-ı Kerim'in meallendirilmesinde biz bazen bazı kavramların olduğu gibi muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onların muhafaza edilmemesi Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasının önünde bir engel. Mesela Kur'an-ı Kerim'de küfür kavramı geçiyor. Küfür kafir kafir olanlar Küfür edenler. Bunun kardeşlerim Türkçemizde, Türkçemizde bu kelimeyi Kur'an ve sünnette geçtiği şekliyle biz kullanmıyoruz. Böyle bir kullanım alanı yok. Türkçede. Kullanılsa da bütün kelimenin anlamlarını kuşatıcı bir şekilde kullanılmıyor. O halde ikinci yolu tercih etmemiz lazım. Küfür kelimesini karşılayacak <gülüyor> En münasip karşılığı bulmamız lazım. En münasip karşılık. O karşılığı oraya koymamız lazım. Buna da baktığımız zaman konuştuğumuz, kullandığımız dilde Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadisi şeriflerde geçen anlamlarını hep birden içeren bir karşılık bulamıyoruz. Küfür kelimesine. O zaman ne yapmamız lazım? Onu olduğu gibi bırakıp tefsirini açıklamasını dipnotlara tefsirlere, haşiyelere şerhlere havale etmemiz lazım. Ayet-i kerimenin mealinde onu olduğu gibi bırakacaksın. Ta ki o kavram dilimize geçsin. Dilimize girsin. Sonra onu aşağıda açıklayacaksın. Ama mesela <gülüyor> ilginçtir. Burada Maliki din ayetinde ısrarla din gününün maliki diye çevirenler yani anlaşılmamasını göze alarak din gününün maliki diye çevirenler bunun ne önemi varsa bu şekilde ısrar edenler küfür kelimesini Kur'an-ı Kerim'in çoğunda meallendirirken inkar diye karşılıyorlar. Halbuki bu çok büyük bir hatadır. Çok büyük bir hata. Neden? Çünkü inkar küfür türlerinden sadece bir türdür. Küfür sadece inkar ile olmaz. İnkar Türkçemizdeki kullanımıyla hangi azanın fiilidir? Kalbin. Kalbin ve dilin fiilidir. Azaların bir payı var mı? Yok. Türkçedeki kullanımıyla yok. Türkçede özellikle yani bunu meallendiren kişi inkarı ben şu anlamda kullandım dese de Faydası yok. Çünkü o bu meali, Kur'an-ı Kerim meali yazarken, tercümesi yazarken kendisi için yazmadı. Senin şu anlamı ya da bu anlamı kastetmiş olmanın bir anlamı yok. Kim için yazdın onu? Halk için yazdın. Peki inkar kelimesi halk arasında nasıl kullanılıyor? Ahmet Allah'ı inkar etti. Bu cümlenin duyan kişiler tarafından zihninde hangi tasavvuru hangi mana, hangi tasavvur hangi bakış açısı oluşuyor nasıl manalandırıyor zihninde Ahmet Allah'ı inkar etti. Ne anlamda kullanıyor halk bu kelimeyi, bu cümleyi? Allah'ı yok, Allah yok saydı öyle değil mi? Evet. Peki küfür Yüce Allah Azze ve Celle'yi yok sayma mıdır? Hayır, hayır. hayır değildir. Geçmiş kavimlerde Yüce Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar fitnesi yok idi. Böyle bir inkar fitnesi yoktu. Yüce Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar. Böyle bir fitne yoktu. Demek ki küfür kelimesinin inkar olarak tercüme edilmesi büyük bir hatadır ve bunun altında bunun altında mürciî anlayış var. Mürciî anlayış var. Mürci'ye küfrü nereye hasrediyor? Kalbe. Kalpteki inanca hasretti. Kişinin fiilleriyle küfrünün sabit olmasını reddetti. İşte bu mürciyi anlayış onları itti buna. Onun için Kur'an-ı Kerim tecrübesini açıyorsun, bakıyorsun. Allah'ı inkar edenler, çevir Allah'ı inkar edenler. Onlar ki Allah'ı inkar ettiler, Allah'ı inkar ettiler. Bunları okuyunca Kur'an okuyucusunun zihninde ne oluşuyor? Yüce Allah'ın varlığını yok saymak, yok olduğunu iddia etmek. Ateist inançla mücadele eder bu Kur'an. Böyle zannetmeye başlıyor. Zannediyor ki Kur'an-ı Kerim ateizmle mücadele ediyor. Böyle zannediyor. Her okuyucu böyle zannediyor. Bu büyük bir fesattır. Dolayısıyla küfür kelimesinin muhafaza edilmesi. Sonra haşiyede, dipnotta, şerhde, tefsirde izah edilmesi gerekir. Ama bazı kelimeler var ki onların Türkçe karşılıklarını kullanmada biraz mana kaybı olabilir. Mümkündür. Ama Türkçe karşılığını kullanmak zihinlerde mananın tam olarak yer etmesi için daha doğru bir yoldur. Mesela arş kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Arş <gülüyor> Er-Rahmanu alal arş Rahman arşa istiva etti. Kardeşlerim bu çeviride etti'den başka hiçbir Türkçe kelime yok. Rahman Arapça. Arş Arapça. İstiva Arapça. Etti Türkçe. Emin olun bunu sayfalarca izah da etseniz Ehli Sünnet akidesi istikametinde Rahman arşa istiva etti cümlesinin sayfalarca izahını okuyan o kimse dönüp Yine o ayetin tercümesi olarak Rahman arşa istiva ettiği okuduğu zaman emin olun zihninde mana hiçbir zaman netleşmeyecektir. Hiçbir zaman netleşmeyecek. Onun için bunları okuyanlardan pek çoğunu görüyoruz. Onların yüce Allah'ın istiva sıfatı ile ilgili zihinlerindeki itikat netleşmemiş oluyor. Ne dediklerini bilmiyorum. <gülüyor> Neye itikad ettiklerini bilmiyoruz. Çünkü kardeşlerim kişi hangi dili konuşuyorsa o dilde düşünür. Hatta rüyasını da o dilde görüyor. Arapça rüya görmüyoruz değil mi? Ama git Arabistan'a Arapça konuş. Yat, kalk, gecen, gündüzün Arapça ile geçsin. Bir müddet sonra rüyalarını Arapça görmeye başlarsın. Şimdi mesela Arapça konuşan Türklerde daima bir problem ortaya çıkıyor. Araplar gibi ifade edememe problemi. Bunu üzerinden insan atamaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar Arapça konuştukları gibi Arapça düşünüyorlar. Ama sen Türkçe konuşuyor, Türkçe cümleyi zihninde kuruyor, sonra onu zihninden Arapçaya çeviriyor, sonra söylüyor. Arap zihniyle düşünemiyorsun. Onun için senin ifadelerinde problem hiçbir zaman eksik olmaz. Bir şeyleri ifade etmende hiçbir zaman problem eksik olmaz. Dolayısıyla eğer münasip bir karşılığı varsa en güzel yöntem budur. O münasip karşılığı koymak. Din kelimesi burada karşılık demektir. Ceza. Şimdi Umid Din ayetinin din gününün Maliki diye tercüme edilmesindeki bu anlam sorununu fark eden bazı kimseler Arap lügatına müracaat etmişler. Din kelimesinin ceza anlamına geldiğini görmüşler ve şöyle tercüme etmişler. Ceza gününün maliki. Bu da hatadır. Ceza Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Fakat anlamı kaymış Sadece belirli bir alana hasredilmiş anlam. Ceza normalde karşılık demektir. İyiliğin ve kötülüğün iyilik türünde ve kötülük türündeki her türlü karşılığına ceza denilir. Arapçada. Fakat Türkçemizde sadece kötülüğe yapılan karşılık anlamında kullanılır. Öyle değil mi? Ceza Karşılık demek Bu da hata. Ceza gününün maliki. Din gününün maliki. Her iki çeviri de Türkçe okuyucusunun zihninde herhangi bir anlam bırakmaz. Hatta yanlış anlamalara, yanlış kavramaya, yanlış fehmetmeye sebebiyet verir. Ne eksiklik var bunda? Şimdi sen tabi mealleri okumuşsun. 20 senedir meal okuyorsun. Karşılık günü. <gülüyor> yani din gününün maliki. Hep böyle alıştık. Şimdi karşılık günü bir acayip geliyor benim kalbime. Çünkü insan bilmediğinin düşmanıdır. Karşılık günü. Bunun karşılık günü diye tercüme edilmesinde bir kusur yoktur. Bir kusur olması şöyle dursun. Güzel bir tercümedir. Güzel bir karşılıktır. Karşılık günü diye tercüme edilmesi. Çünkü okuyucunun zihninde Maliki Yevmiddin'in bıraktığı etkiyi bırakır. Karşılık gününün Maliki denildiği zaman okuyucunun zihnine hemen sorular üşüşür. Nedir karşılık günü? Karşılık günü dene. Karşılık neyin karşılığı? Bu sorular üşüşür. Bu soruların cevabı Fatiha suresini tefsir eden diğer ayetlerdedir. Diğer surelerdedir. Sonra ona izah edersin. Karşılık günü bugün yapıp ettiklerimizin karşılığını göreceğimiz gündür. Ve bu okuma kişinin kalbinde ahirete itikadı kuvvetlendirir. Ahirete amellerin karşılığının görüleceğine dair inancı kuvvetlendirir. Ama din gününün sahibi, din gününün sahibi diye oku. Zihninde mana sayfalarca bu din gününün sahibi demek, karşılık gününün sahibi demek anlamına geliyor diye sayfalarca izahat da okusan zihninde mana tam olarak netleşmez. Bilmem anlatabiliyor muyum söylediklerimi? Yüce Allah Azze ve Celle'nin buradaki malikiyeti kardeşlerim nereye izafe edildi diyor müellif? Karşılık gününe. Karşılık gününe. Yüce Allah Azze ve Celle aslında her şeyin malikidir. Bugün de maliktir, yarın da maliktir. Amellerin karşılığının verileceği ahiret gününde de kıyamet gününde de maliktir. O gününde malikidir, bugününde malikidir. Ama hususen neden oraya izafe edildi diyor müellif? Diyor ki, hususen oraya izafe edilmesinin sebebi Allah'ın malikiyetinin, egemenliğinin otoritesinin mutlak manada açığa çıkacağı gün o gün olduğu için. Ve yine o gün bütün maliklerin, malikiyetlerinin son bulacağı gün olduğu için. Herkesin, otoritesinin, yönetiminin, egemenliğinin son bulacağı gün olduğu için hususen karşılık gününe, ahiret gününe malikiyet burada izafe edilmiştir. Yine kardeşlerim, bu ayetin, bu üçüncü ayetin Malikiyye umittiğinin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanir Rahim buyruklarından sonra gelmesinin hikmeti nedir? Allahu Teala Azze ve Celle Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyruğu ile bu yüce buyruk ile bize neyi talim etti? Rububiyetini, fiillerinden dolayı övgüye layık oluşunu, Rabbimiz olduğunu bize talim etti, öğretti bu ayet sebebiyle. Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini okuyunca dinin inanç esaslarının en büyüğü olan en büyüğü olan Yüce Allah'a azze ve celle'ye imana yönlendirilmiş olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyruğunda Allah'a imana yönlendirme var. Hem rububiyete imana hem uluhiyete imana yönlendirme var. Elhamdülillah buyruğunda uluhiyete iman etmeye bir yönlendirme var. Rabbil alemin buyruğunda rububiyete iman üzere bir yönlendirme var. Kişi Fatiha suresini Elhamdülillahi Rabbil alemin diye okuduğu zaman bu iman dersini alır. Şimdi imanın, dinin ikinci büyük rüknü olan o rükün nedir? Ahirete imanın sırası geldi. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla Diğer iman esaslarını zikretmek sizin Allah'a ve ahiret gününe imanı çoğunlukla bir arada zikreder. Çünkü kardeşlerim, insana amellere yönelten, amel yapmaya iten ve diğer imani esasların esası, diğer imani usullerin temeli konumunda olan iki büyük inanç vardır. Dinin dayandığı en büyük iki inanç Diğer inanç esasları da bu iki büyük inanç üzerine kuruludur. O iki inanç nedir? Allah'a iman, ahirete iman. Fatiha suresi de akidenin, dinin, Kur'an'ın özü olduğu için bu iki inanç esasını birlikte telkin ediyor. Allah'a iman, rububiyetiyle, uluhiyetiyle onu tanımak, onu tasdik etmek, onu sevmek, ona yönelmek ve buna benzer şeyler. İkincisi ahirete iman. Fatiha okuyucusuna Fatiha suresi neyi telkin ediyor? Allah'ı sev, Allah'a yönel, Allah'ı övgüye layık bil, Allah'a tap, Allah'a ibadet et. Sonra hemen ne geliyor arkasından? Malik-i yevmiddin. O o Allah alemlerin Rabbi olduğu gibi, rahmet sıfatının sahibi olduğu gibi aynı zamanda kimdir? Maliki Böylece bir ihtar var burada. Fatiha suresinin okuyucusuna bir ihtar var. Allah'a ve ahiret gününe imana yönlendirme var. Bu üç ayette. Bu üç ayeti okuyunca kişi imanın en büyük asıllarını, imanın en büyük temellerini elde etmiş olur. Allah'a iman, ahiret gününe iman. Biz daha önceki derslerimizde demiştik ki Kur'an-ı Kerim bir Fatiha suresi tefsiridir. Neymiş Kur'an-ı Kerim? Bir Fatiha suresi tefsiridir. Şimdi tersten bak. Fatiha suresi Kur'an'ın bir zübdesi, özüdür. Kur'an Fatiha suresinin bir açılımıdır. Kur'an-ı Kerim'deki nice buyruklar Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in tefsiridir. Allah'ın kitabına dönüp baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in mühim bir kısmının Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve rahim ayetlerine taalluk ettiğini göreceğiz. Onunla ilişkili. Adeta onun açılımı, onun tefsiri. Elhamdülillahi lezî lem yettehid veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mulk. İşte Fatiha'daki Elhamdülillahi tefsir ediyor. Fatiha'nın başında Elhamdülillah okuduk. Hamd, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dedik. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerine. Bakıyoruz. Elhamdülillah'ın orada izahları, açılımları var. Elhamdülillah illezi O Allah ki Bismillah. O Allah ki her türlü övgüye layık. <gülüyor> Çünkü lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şarîkun fil mulk e hiçbir ortağı olmadı ve lem yekun lehu veliyyun min'ed bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde Fatiha suresinin bu birinci ayetinin açılımını görebiliriz bulabiliriz. Sonra döndük. <gülüyor> ikinci ayet zaten Rabb Sübhanu ve Teala'nın sıfatlarıyla rahmet sıfatı ile ilgili ikinci ayet Yine Kur'an-ı Kerim'in sayısız yeri, bu ikinci ayetin tefsiri, açılımı, açıklaması niteliğindedir. Aynı şekilde üçüncü ayet. Maliki Yevmiddin. Yevmiddin nedir? Sorusunu sor, cevabını Kur'an'dan bulur. Karşılık günü nedir? Yüce Allah Azze ve Celle'nin ayetleri karşılık gününü geniş geniş şerh ve izah eder. Açıklar ortaya koyar. Allah'ın kitabını okudukça yevm-i dini anlarsın. Karşılık gününü anlarsın. Karşılık gününü anladıkça itikadın artar. Bu ayeti her okuyuşunda seni ahirete imana bir kez daha götürür. Karşılık günü nedir? Yüce Allah Azze ve Celle işte mesela Zilzal suresinde o karşılık gününü bize tefsir etmiş. Fatiha suresinin tefsirini Zilzal suresinde buluyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle o karşılık gününün ne olduğunu bize izah ediyor Zilzal suresinde. Ne buyuruyor? Her kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu mutlaka görür. Her kim zerre ağırlığınca şer kötülük işlerse onu mutlaka görür. İşte karşılık günü budur. Karşılık günü nedir? Yüce Allah ne buyuruyor? <gülüyor> O gün öyle bir gün ki ne buyuruyordu? La beyun. O günde ağaç yok. Ve la şefaatun. O günde iltimas torpil yok. Ve la fi hülletun. O günde dostluk yok. Yüce Allah Azze ve Celle nefi ediyor. İşte karşılık gününü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde tefsir ve izah ediyor. Ve hakeza diğer ayetler ve karşılık ne olacak? Nasıl karşılık verilecek? Hangi amele hangi karşılık verilecek? Hangi kötü amel hangi karşılığı bulacak izahı Kur'an'da. Hangi iyi amel hangi iyi karşılığı bulacak izahı Kur'an'da. Karşılığın niteliği nedir? Cennet, cehennem, ahiret, terazi, mizan, amellerin tartılması hepsi bu ayetin tefsiri. Öyleyse bu ayette ahirete, imana dair büyük bir yönlendirme, hidayet, irşad ve ihtar var. Şimdi Fatiha'nın üç ayetini okudun. Ne oldu? Rububiyete imana, uluhiyyete imana, Allah'ı tanımaya, Allah marifetine ve ahirete imana yönlendirildin. Bununla donandırıldın. Tekrar ettikçe kalbindeki bunlara dair iman, nur, hidayet, Artar. Elhamdu, devam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Tekrar et buna dair ilim artsın. Ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in tefsirini Kur'an-ı Kerim'de oku. Onun övgüye layık oluşunu aç. Yüce Allah nasıl tefsir etmiş? Eğer Allah Azze ve Celle başarı verirse <gülüyor> bununla ilgili bir çalışmam var. Tefsiri, u ummul Kitab. Ummul Kitab'ın tefsiri. Ama neyle? Bi-Kelamil Azizil Vehhab. Aziz ve Vehhab olan Allah'ın sözleriyle. tefsiri, u ummul Kitab. Ummul Kur'an'ın, Kur'an Fatiha suresinin Allah'ın kitabıyla tefsiri. Yüce Allah Azze nasıl tefsir etmiş? Evet. <gülüyor> Maliki Yevmiddin'in de bu buyruklardan sonra gelmesinin ince hikmeti ve illeti budur. Evet. Şimdi bu ayete gelinceye kadar kardeşlerim, kaç ayet geçti? Üç. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir. ar er Rahim iki. Maliki üç. Biz en başta bir hadisi şerifi söz konusu etmiştik. Sahih. Kutsi bir hadis-i şerif. Yüce Allah Azze ve buyurmuştu o hadis-i şerifte? Namazı, Fatiha suresini kastediyor. Namazı kendimle kulum arasında ikiye taksim ettim. Yarısı kuluma aittir. Yarısı bana aittir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Bu buyruklar Fatihanın kime ait olan kısmı? Allah'a. <gülüyor> Nasıl? Allah'a ait olan. Allah'a mı kullara mı? Allah'a ait olan. Allah'a ait olan kısmı. Sonra İyakana Abdullah İyakanes denin kime ait? Kullara. Yarısı Allah ya, yarısı kullara. Peki ihdina sırat al Mustaqim sıratı Ladinen -na amte غَيْرِ الْمَغْلُوبَ عَلَيْهِمْ Buralar kula ait olan kısmıdır. İşte Yüce Allah Azze ve Celle'nin taksimi bu şekildedir. Fatiha Suresi'ni. Fatiha Suresi'nde 3 ayetten sonra Fatiha Suresi'nin Ümmül Kur'an, Fatiha Suresi Kur'an'ın özü. Bir de Fatiha Suresi'nin özü var. Fatiha Suresi'nin merkezi var. Bu üç ayet kardeşlerim adeta Fatiha suresinin bir mukaddimesi niteliğinde. Fatiha suresinin bir girişi niteliğinde. Fatiha suresini bu açıdan baktığımız zaman üçe taksim ediyoruz. Fatiha suresi bir giriş, ön söz, sonra öz, sonra da son, dua kısmıyla sonuçlanıyor. Önce giriş, sonra öz, sonra da son söz kısmıyla sonuçlanıyor. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Aleminen Rahim, Maliki Yevmiddin. Bu üç ayet Fatiha Suresinin girişi Kur'an'ın girişi niteliğindeydi. Bu üç ayette Yüce Allah Azze ve Celle imanın en büyük esaslarını <gülüyor> telkin etti. En büyük esaslarını öğretti. Allah'a iman, ahirete iman. Şimdi bu Allah'a imanın en büyük gereği olan tevhidi. Allah'a imanın en büyük gereği olan ibadetlerle Allah'ı birlemeyi bize telkin edecek, ihtar edecek. Geldik Fatiha suresinin özüne. Fatiha Kur'an'ın özü. Fatiha'nın özü İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bu da ikiye taksim ediliyor. İyyâke na'budu Burası Yüce Allah'a ait. Ve iyyâken este'in. Burası kula'a ait. İyyâken <gülüyor> abudu. Buyur bakalım müellifimiz ne diyor. Yalnız sana ederiz ibadet ve yalnız senden dileriz yardım. Ha, cümle düşük. Neden? Arapçadaki vurguyu yakalayabilmek için. cümle, cümle Varsın cümle düşük olsun ama Arapçadaki vurgu yakalansın. Başka nasıl yakalanabilirdi? Hafıza dediği gibi ancak sana ibadet ederiz. Böyle de yakalanabilirdi. İbadetimizi yalnız sana tahsis ederiz. Yalnız ve yalnız senden yardım isteriz. Çünkü mamurun yani sana kelimesinin öne gelmesi hasrı ifade eder. Bu da hükmün sözü geçen kişi hakkında söz konusu olup onun dışında kalanlardan nef yedilmesi demektir. İfade şöyle gibidir. Biz sana ede ibadet ederiz, senden başkasına ibadet etmeyiz senden yardım dileriz, senden başkasından da yardım dilemeyiz. Burada ibadetin yardım dilemekten önce söz konusu edilmesi, hem umum ifade eden sözün, husus ifade edenden önce zikredilmesi kabiliğindendir, hem Yüce Allah'ın hakkının, kulunun hakkından önce öne geçirilmesine gösterilen ihtimandandır. İbadet, Yüce Allah'ın sevdiği ve razı olduğu zahir, ve batın bütün amelleri ve sözleri kapsayan kapsamlı bir isimdir. İstihane yani yardım dilemek ise menfaatleri ele geçirmek, zararları önlemek hususunda bunları gerçekleştirmek de yalnız ona güvenmekle birlikte sadece Allah'a dayanmaktır. Yüce Allah'a ibadet etmek ve ondan yardım dilemek ebedi mutluluğun ve her türlü kötülükten kurtulmanın yoludur. Bunları yerine getirmeden kurtulmaya imkan yoktur. İbadetin ibadet olabilmesi için Allah rızası gözetilerek işlenmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarından ve söylediklerinden alınması şarttır. Ancak bu iki özelliğiyle yapılan iş ibadet olur. Yardım dilemenin ibadet kapsamına girmekle birlikte daha sonra ayrıca zikredilmesinin sebebi kulun bütün ibadetlerinde yüce Allah'tan yardım dilemeye muhtaç oluşundan dolayıdır. Çünkü Allah kuluna yardım etmeyecek olursa kul emirleri yerine getirmek yasaklardan kaçınmak isteğini gerçekleştiremez. Evet. Müellif rahmetullahi aleyhin iyyâke ne'budû ve iyyâke nesta'în ayetinin tefsirine dair söyledikleri de bunlar. İyyâke Abudu dedi ki müellifimiz Burada iyyake öne alınarak iyyake öne alınarak vurgu ibadetin Allah'a has kılınması murad edilmiştir. İyyake nabudu'nun Türkçe karşılığı yalnız sana, sadece sana, ancak sana yani başkasına değil sadece ama sadece sana ibadet ederiz demektir. İyyake nabudu yani ibadeti sana has kılarız, senden gayrısına ibadet etmeyiz, sadece sana yönelir, sadece sana ibadet ederiz. Fatiha suresinin her namazda okunmasının garipsenecek bir yönü artık bizim için yok. Çünkü namaz ibadetlerin en büyüğü ve Fatiha suresinde de imanın, dinin, ibadetlerin en büyük ilkesinin zikri var. Namaza duruyorsunuz. İbadetlerin en büyüğü ile Allah'a ibadet etmeye duruyorsunuz. Ve o namazınızda na diyerek Fatiha suresini okumanızda garipsenecek ne var? Değil mi? Fatiha suresinin okunması, na denilmesi, namazda bunun tekrar edilmesi çok büyük bir hikmet. Bu açıdan bakıldığı zaman. En büyük ibadeti yaparken diyorsunuz Rabbinize. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz. Yani şu kıldığımız namaz sadece sana aittir. Duamız, yalvarışımız, sığınışımız, ruhumuz, secdemiz, tapınışımız sadece sana aittir. Biz senden başkasına ibadet etmeyiz. İşte bu dinin özüdür. İşte bu imanın özüdür. İşte bu yaratılış amacıdır. İşte bunun için inmiştir kitaplar. İşte bunun için gönderilmiştir rasuller. Gökler ve yer... İyyâke nabudu Bu hakikati. Ya Rabbi, ey ilahımız, ey Rabbimiz sadece sana ibadet ederiz. Hakikati uğruna bina edilmiştir, yaratılmıştır. Gökler ve yer. Resuller bunun için gönderilmiştir. Kitaplar bunun için indirilmiştir. Din budur, iman budur, tevhid budur, akide budur, kitap ve sünnetin özü budur. Kur'an'ın özü budur, vahyin özü budur, Resullere indirilen vahiylerin özü budur. İbadet, ibadeti Allah'a has kılmak, yalnız Allah'a ibadet etmek. Her Resul bu davet ile geldi, her Resul buna çağırdı. Ve bunun zıttı olan Allah'tan gayrısına ibadetten nehyetti, tahzir etti, sakındırdı her Resul. Bütün kitaplar bunun için indi. Bunu emrettiler ve bunun zıttı olan Allah'tan başkasına ibadetten sakındırdılar. Hatta saadet ehliyle şekavet ehli, cennet ile cehennem ehli bu sebeple ayrılmıştır. Bu ibadete Allah'a has kılmak ya da has kılmama meselesi cennet ehlini ve cehennem ehlini birbirinden ayıran şeydir. Resullerin gönderiliş sebebidir, kitapların indiriliş sebebidir. Allah'ın yaratma sebebidir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin ayette buyurduğu gibi, insanları ve cinleri bana ibadetten başka bir amaç için yaratmadım. Yalnız bana ibadet etsinler. Sadece bunun için yarattım. Bana ibadet etsinler diye yarattım. Yaratılış amacı bu. Bunun için rasuller geldi. Allahu Teala Azze ve Celle'ne buyuruyor: Biz her ümmet içinde bir rasul gönderdik. Yüce, <gülüyor> Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi Kulli Ummetin Biz her ümmet içinde bir Resul gönderdik. Ne diye? Hani اللّٰهَ Allah'a ibadet edin diye. İşte اِيَّاكَ Her Resul bu amaçla geldi. Tevhid dediğimiz şey bu işte. İman dediğimiz şey bu. Mümin ile kafiri ayırt eden şey bu. Müşrik ile muvahhidi ayırt eden şey bu. Cennet ile cehennemliği ayırt eden şey bu. allah Teala Azza ve Celle'nin daveti bu. Kitabını indirme sebebi bu. İyyâke nabudu, Ya Rabbi sadece sana ibadet ederiz. Kul, ön tarafta Elhamdülillahi Rabbil Aleminen Rahmanin Rahim Malikiyev Middine ayetleriyle imanın en büyük esaslarını gerçekleştirdikten sonra bu üstteki imanın, Allah'a imanın, ahirete imanın, rububiyete imanın geçerli olabilmesi için İyyâkenabudû buyruğuyla ihtar ediliyor, irşad ediliyor. Tevhidi gerçekleştirmen lazım. Uluhiyet tevhidini gerçekleştirmen lazım. Yani ibadet tevhidi. Uluhiyet tevhidinin ikinci adına ibadet tevhidi. Sırf Allah'a ibadet. İbadetin her türlüyle Allah'a yöneliş. Allah'a tapınmak. İyyâke na'budu. Allah'a ibadet etmek. Sonra peşinden ne geliyor? Ve iyyâke nesta'în. Ona da iyyâke. Buna da iyyâke. İyyâke na'budu. ibadet sırf Allah'a. Peki isti'ane kime? Yardım isteme kimden? ve iyake o da Allah'tan. İşte biz burada aslında istiâne de müellif burada bazı hikmetlerine işaret buyurdu. İbn Kayyim geniş geniş işaret ediyor ona. Neden istiâne de zaten bir ibadet olduğu halde neden zikredildi ki? İyyake na'budu denilmekle neden iktifa edilmedi ki? İbn Kayyim rahmetullahi aleyhi Müellifin de işaret buyurduğu bu hikmetlerden pek çoğuna işaret buyuruyor. Müellif de burada, burada işaret buyuruyor. Diyor ki, İyyâken esta'in husustur. Hususi, ibadetin bir cüzünü ifade ediyor. İyyâkena'budu, umumidir. Hususi olan umumiden sonra geldiği için, İyyâken esta'in daha sonra gelmiştir. Sonra gelmesinin hikmetine dair bu sözü söylüyor. Peki neden zikredildi? önemine binaen zikredildi. Ve kulların hakkını eda bakamında zikredildi. Çünkü iyâken esta'in kısmı kullara ait olan kısımdır. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle <gülüyor> kul iyâkenâbudu ve iyâken esta'in okuduğu zaman nedir? Kuluma istediği verilecektir. Kuluma istediği verilecektir. Ve bir de zikredilmesi zikredilmesiyle ilgili müellif de burada işaret ediyor. Alimler dediler ki Yüce Allah Azze ve Celle yardım istemeyi de zikretti. Kulunu şuna irşad etmek, şunu ihtar etmek için. İbadetler hususunda muvaffakiyet Allah'ın elindedir. Onun için ibadet etmek için, ibadette muvaffak olmak için isti'aneyi elden bırakma. Daima yardım iste. Buna ihtar etmek için. ibadet ve istiane. İbadet ve istiane. Biz bu ayette ikisinin de Allah'a has kılındığını görüyoruz. İyyâke, İyyâke. İyyâke ne'abudu ve İyyâke Şimdi birilerine ne oluyor ki? İbadet ile istianeyi Allah bu ayette bir araya getirmiş ve her ikisi için de İyyâke İyyâke buyurmuşken kalkıp ibadet ile yardım dilemeyi birbirinden ayırt ediyor ve diyorlar ki Allah'tan başkasına elbette ibadet edilmez ama Allah'tan başkasından yardım istenilir. Onlara diyoruz ki size ne oluyor? Siz nasıl olup da ibadet ile yardım istemeyi birbirinden ayırt ediyorsunuz? Halbuki Allah bu ikisini Fatiha suresinde bir araya getirdi. Ve ikisi hakkında da buyurdu. Yani kendi zatına has kılmanızı emretti. Her ikisinin de kendi zatına yöneltilmesi gerektiğini ihtar etti, ihbar etti, irşad etti. Siz hangi deliyle, hangi hüccete dayanarak ibadeti isti'an eden, isti'aneyi ibadetten, yardım istemeyi ibadetten, ibadeti yardım istemeden ayırt de kalkıp şunu söyleme cüretini gösterdiniz. Allah'tan başkasına elbette ibadet edilmez ama Allah'tan başkasından yardım istenilir. Hüccetiniz var mı? Hayır yok. Deliliniz var mı? Hayır yok. Ve onlar daha büyük bir cürüm işliyorlar. Yüce Allah'tan gayrısına yalvarıp yakararak yardım istemenin ibadet kapsamına girmeyeceği iftirasında bulunuyorlar. Bir kişi Yüce Allah'tan el açıp, yalvarıp, yakarıp, yardım istediği zaman onun bu yaptığı Allah'a ibadet midir? Evet. Başkasına yapıldığı zaman başkasına ibadettir. Diğer bütün ibadet çeşitleri için her, bunlar söz konusudur. Kardeşlerim, özellikle istiane, yardım isteme zikredilmiştir. Çünkü insan, yaratılışı gereği Faydalı hususları, maslahatları ve menfaatleri, kendisine yararı dokunacak şeyleri elde etmeye oldukça hırslıdır. Zararlı, kendisine kötülük ve şer dokunduracak şeylerden uzak durmaya oldukça hırslıdır. Bu iki hususa şiddetli bir hırs vardır insanda. Yani hatta diyorlar ki insan itikad etse, tam manasıyla inanç beslese bir şeyin sonunda fayda geleceğine dair o şeyi mutlaka yapar. Bir şeyin sonucunda zarar geleceğine dair itikad etse, kesin inanç beslese o şeyden mutlaka uzak durur. Mutlaka. Bu böyledir. Bunu test etmişler insanların üzerinde. Mesela bir adam Herhangi bir metni bir kerede ezberleyebilir mi? Kendisine bir defa söylenecek ezberleyebilir mi? Vaat etmiştir 500 dolar. Çoğunluk ezberlemiş veya. Yarar gördüğü zaman, menfaat gördüğü zaman insanın zihni belirli bir uzunluktaki metni normalde ezberleyemezken pür dikkat kesilip ezberleyebiliyormuş. İşin ucunda 500 dolar varsa ya da adama deseler elini keseceğiz, pür dikkat kesini ezberleyebiliyormuş. Yani insan böyle yaratıldı. Faydalara karşı menfaatlere karşı çok hırslı, ihtiraslı. Aynı şekilde zararlardan korunmaya karşı da çok hırslı ve ihtiraslı. Bazı derslerimizde şöyle bir kural söylüyorduk. Neydi o? Ha, söyle bakalım. Allah insanı sınırsız istek ve ihtiyaç ile yarattı. Bu birinci adım. Allah insanı sınırsız istek ve ihtiyaçlar içinde yarattı. İhtiyaç ihtiyaçları insanı doyurulabilir. Ama gözü doymaz diye bir söz var ya istekler bitmez imkanı yok. Hadi ihtiyaçları giderdin. Kadın, mal, para, barınak. Ama istekler sınırsız istek ve ihtiyaçlar içinde yarattı. Sonra bu istek ve ihtiyaçların giderilmesi için kendisine yönelmemizi emretti. Allahu Teala azze ve celle insanı bu ihtiraslar, bu istekler içinde yarattı. Faydalara elde etmek, zararlardan korunmak. Kardeşlerim, kişiyi yönelmeye. Dua etmeye yalvarmaya iten etken de budur, insanda olan budur. Kişi ne için yalvarır, ne için el açar, ne için dua eder, ne için yardım ister? Faydaları elde etmek müellifin işaret ettiği gibi, zararlardan korunmak için. Faydaları elde etmek, zararlardan korunmak için. Şirkin de çoğunlukla vuku bulduğu yer hep burası olmuştur. <gülüyor> git sor ya neden dua ediyorsunuz neden faydaları elde etmek kimisi üniversite imtihanını kazanmak için kimisi sara hastalığından kurtulmak için kimisi belalardan korunmak için kimisi kızı evlendirmek için faydaları elde etmek zararlardan korunmak eski yeni bütün müşrikler niye Allahu Teala'dan gayrısına yalvarıyorlar ne onları buna itiyor Faydalar elde etmek, zararlardan korunmak için. Yine hak ilah olan Allah'a dua edenlerin, yalvaranların da kalplerinde itici etken olarak buldukları husus nedir? Yine budur, aynısıdır. İster hak ilah olan Allah'a yalvarsınlar, ister batıl ilahlara yalvarsınlar. Hepsini iten etken bu. Hepsini iten etken bu. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle insanı acizliği ihtiyaçları tattırır ki kendisine yönelsin dua etsinler. Çünkü insan ihtiyaçlarını hissetmedikçe, acizliği görmedikçe Yüce Allah'a yönelme ihtiyacı da hissetmez. Böyle bir gereksinim duymaz. Onun için materyalizm büyük bir küfür. İnsanlara neyi telkin ediyor? Senin isteklerinin yerine gelmesinin Allah ile bir ilgisi yok. Bunu telkin ediyorum materyalizm. Diyor ki her şey bir takım sebeplere bağlı. Her şey bir takım illetlere bağlı. O illetlerin arkasında da bir gayb yok. Bunun gaybla bir ilgisi yok. Şu şu şu şu şartları yerine getirirsen şunu elde edersin. Bu bu bu bu şartları yerine getirirsen onu elde edersin. İşte bu bozuk inancın kalplerdeki etkisi Allah'a yönelişi sonlandırdı. Çünkü gereksinim duymuyor. Faydaları elde etmek için, zararlardan korunmak için şu, şu şu şu sebepleri yerine getirmek lazım. İzzet isteyen şu sebepleri izlemesi lazım. Zilletten korunmak isteyen şu sebep. Sağlık istiyorsun, antibiyotik. İşte aspirin şu bu. Şifa istiyorsun şu, şu doktor, bu doktor. Hep sebepler. O sebeplere gittiler. İhtiyaçlarının giderilmesi için Yüce Allah Azze ve Celle bazılarının imtihan sebebi yaptı. İhtiyaçları giderildi. O sebepler aracılığıyla sebeplere itikatları, sebeplere inançları, sebeplere tevekkülleri arttı. İyice sarıldılar sebeplere. Ve birbirlerine de telkin ediyorlar. Devamlı. Allah'ı zikir yok. Allah'ı anma yok. Mutlak şifanın Allah'a olduğuna dair ne bir inanç var ne bir söz var. Hatta hatta ümitsizliği ifade makam makamında diyorlar ki artık işimiz Allah'a kaldı. Küfür. Ümitsizliği ifade makamında bunu söylüyorlar. Yani ümitsizlik olduğu zaman, halbuki sizin işiniz başında da sonunda da hep Allah'a aitti. Allah'ın elindeydi. Allah'ın elindeydi. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle ayetlerde pek çok yerde buyuruyor ki biz onları sarsıcı musibetlerle, belalarla, belbüken fakirliklerle imtihan ettik, sınadık. Belki yalvarırlar diye. Bunu yapsınlar diye. Yönelsinler, yalvarsınlar. Eski milletlerde kardeşlerim, gayba inanışı olan, dine inanışı olan milletlerde işte bu istiâne meselesi, yardım dileme meselesi hep şirkin çoklukla vuku bulduğu yer olmuştur. Belki de Yüce Allah bilir, istiânenin burada ibadet zaten zikredilmiş İstihane de zaten ibadetten bir parça. Yardım isteme zaten ibadetten bir parça. Niye iyyâken denilmi denilip de bununla yetinilmemiş, bir de ve iyyâken diye eklenmiş diye sorulursa, belki de bunun hikmetlerinden birisi de budur kardeşler. Çünkü istihane şirke düşme noktasıdır. İstihane şirke düşme noktasıdır. Darda kalınca şeytanlar başına üşüşürsün. İnsi ve cinni şeytanlar seni Allah'tan gayrısına teşvik ederler. Allah'tan gayrısına yöneltirler. Allah'tan gayrısına davet ederler. Şu muskacıya git, şu kahine git, şu medyuma git, şu hoca yazıyor, şu hoca çiziyor, suya okuyor, arpayı tavana yukarı yürütüyor. Sorular sonra. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. Dedi ki isti'ane burada bir ihtar olarak zikredildi. Kul bunu zikrettiği zaman ibadeti Allah'a has kılıyorsan yardım istemeyi de Allah'a has kılacaksın diye bir ihtar alır. Bir yönlendirme almış olur. İbadeti Allah'a has kıldığın gibi istianeyi de yardım istemeyi de Allah'a has kıl diye bir irşad, bir yönlendirme almış olur. İbadetle ve istianeyle Allah'a tapın Allah'a ibadet et diye Allah-u Teala Azze ve Celle tarafından bir yönlendirme, bir hidayet, bir irşat almış olur. Peki, ibadet ne? İbadet ne? Dedi ki istihane yardım istemedir ve bu da ibadetin zaten bir cüzüdür. İbadet ne? Bu sorunun cevabı, aynı zamanda şunun da cevabı kardeşlerim. Neyi Allah'a has kılacağız? Neyi Allah'a has kılacağız? Şimdi okuyoruz. Ne budu. Yalnız sana ibadet ederiz. İyi de ibadet ne? Neyi sadece Allah'a yapacağız? Neyi sadece Allah'a yönelteceğiz? İbadet kelimesinin tefsirine dair ilim ehli pek çok şey söylediler. Tefsir ehli, ilim ehli <gülüyor> pek çok şey söylediler, pek çok izahlar yaptılar. İbn-i Kethir Rahmetullahi Ali ibadet ile ilgili tefsirinde diyor ki İbadet zillet, huşu boyun eğmek demektir. Bu kelimeyi lugavi itibariyle yapılan bir tefsir. Yine kardeşlerim ibadet kelimesi için İmam İbni Teymiyye rahmetullahi aleyh diyor ki ibadet <gülüyor> nihai derecedeki zillet, tezellül, alçalış ve nihai derecedeki muhabbet ile yapılan yöneliştir. Nihai derecedeki zillet ve nihai derecedeki muhabbet ile yapılan yöneliştir. Buna İbn Recep rahmetullahi aleyh bir şey daha ekliyor. İbadet, tapınma ya da ilah edinme bu ikisi aynı anlama geliyor. İbadet <gülüyor> ibadet eşittir ilah edinme. İlah edinme eşittir ibadet. Bu ikisi aynı anlamda. Nedir? Yüce Allah Azza ve Celle'ye neyle? Biz geçen derslerde söylemiştik. Bir, havf. iki muhabbet. Üç, tezellül ile ya da reca ile yönelmektir. İbadet kelimesi bu anlamların etrafında dönüyor. İbadet kelimesine şer'i bir anlam tayin edecek olursak ne diyebiliriz? İbadet, Yüce Rabbimizin kendisini tazim etmemiz için belirlediği, bu tarife herkes bellesin, ezberlesin, öğrensin. Yüce Rabbimizin kendisini tazim etmemiz için belirlediği her niyet yani kalbi yöneliş ve her söz ve her fiil ibadettir. Her türlü niyet yani kalbi yöneliş ve her türlü söz ve her türlü fiil ibadettir. Yüce Rabbimizin kendisini tazim etmemiz için belirlediği bu, ta bu tarifte pek çok şey var. <gülüyor> i̇badetlerin Allah tarafından belirleneceğine dair, belirlendiğine dair bir işaret var bu tarifte. Bu tarifte yine ibadetlerin Yüce Allah Azze ve Celle'yi tazim amacıyla konulduğuna dair bir işaret var. Yine bu tarifte ibadetlerin hem kalbin hem dilin hem de diğer azaların ameli olduğuna dair bir işaret var. Her üç azal, kalp, dil ve diğer azalar ile yapılan şeyler ibadetin kapsamına girebilir. Bir de kardeşlerim, tabi ibadetin bu tarifi hususen din ibadet ve muamelat diye ayır edildiğinde mesela fıkıh kitaplarında, diğer kitaplarında nasıl ayırt ederler? İbadat ve muamelat. İbadat ve muamelat diye ayırt edildiğinde bizim yaptığımız bu tarif nereye delalet ediyor? Birinci kısmına. İbadat kısmına talih ediyor. Bir de dinin tamamını kuşatıcı bir ibadet tarifi yaparsak onu da müelliften, müellif kimden almıştır? Şeyh İbni Teymiye rahmetullahi aleyhden almıştır. Ondan alıyoruz. Ne diyor? İbadet, Yüce Allah'ın sevip razı olduğu. Zahiri görünür ve batını, içsel. Çok mu bir kelime oldu? Şey, ne diyelim? Batını içe, içte yani. Görünmez. Görünmez insanın iç dünyasında. Zahiri ve batını bütün amelleri, sözleri kapsayan bir isimdir. İbadet, bir daha tekrarlayayım mı? İbadet, ama orada önemli bir fayda zikrettim, onu kaybetmeyin. Bu tarif, şimdi yaptığımız tarif, genel, genel. genel. dinin tamamını kuşatıcı tarzda bir ibadet tarifi. Bir de var, tapınma türü ibadetler diyebileceğimiz, İbadet, mesela fıkıh kitabını açıyorsun. Ne yazıyor başında? İbadat bölümü. Açıyorsun. Orada ne yazıyor? Muamelat bölümü. Şimdi ibadat bölümünde ne var? Namaz var, oruç var, hac var, diğerleri var. Muamelat bölümünde ne var? Boşanma nasıl olur? Miras nasıl paylaştırılır? Bir adam bir adamın elini kopartırsa cezası ne olur? Parmağın diyeti nedir? Mesela parmağı kestin. Adam dedi ben kısastan vazgeçtim. Bir parmağa kaç deve? İki parmak kaç deve? Üç parmak kaç deve? Bir göz kaç deve? İki göz kaç deve? Ha bunlar hepsi muamelat. Buna İslam hukuku diyorlar şimdi modern e, kişiler. İslam hukuku diyorlar. Bu yanlış bir kullanım. Onu da ihtar edeyim. Çünkü onlar bunu beşeri sistemlerle kıyaslama babında söylüyorlar. Beşeri sistemlerdeki hukuk nereye kasttır? Cezai müeyyidelere ve sosyal hayata kasttır. İslam'da <gülüyor> hukuk yani haklar, hukuk hak kelimesinin çoğulu. İslam'da hukuk sadece sosyal ilişkilere has değildir. İslam fıkhıdır, İslam hukuku yok. <gülüyor> İslam fıkı. İslam fıkı kişinin bireysel hayatını da kuşatır. Dini Hayatını da kuşatır, sosyal hayatını da kuşatır, evindeki cimaya kadar müdahale eder. Onun için İslam dini mükemmeldir. Şimdi anayasada kanun var mı bizim cimamıza sınır, ölçü koyar? Var mı? Yok değil mi? Bu onun eksikliğidir. İslam fıkıhı kişinin evindeki yemek yemesine bile şeriat koyar, ölçü koyar, nizam koyar. Şunu yersin, şunu yiyemezsindir. Onun için şeriat-ı garra, şeriat-ı Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem beşeri hukuk ile eşdeğer tutulamaz, karşılaştırılamaz. Onun alternatifi de değildir. Onların hiçbirisi İslam şeriatına alternatif olamazdı. Onların hepsi batıl zaten. İslam şeriatı tek. Dinin tamamını kuşatan tarifi bu. Nedir? Allah'ın sevip razı olduğu. Allah'ın sevip razı olduğu, zahiri ve batını, her söz ve her ameli kuşatan bir isimdir ibadet. Buna göre Allah'ın sevip razı olduğu bütün sözler ibadettir. Allah'ın hoşnut olduğu bütün fiiller ibadettir. Bunun kapsamına boşanmayı Allah'ın emrettiği gibi yapmak da girer. Mirası Allah'ın emrettiği gibi paylaştırmak da girer. Tuvalete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği, emir buyurduğu gibi gitmek de girer. Bunun kapsamına yemeği sağ elle yemek de girer. Fakat tevhide konu olan, peygamberlerin davetine konu olan, rasullerin gelin Allah'ı tevhid edin dediği, kendisiyle Allah'ı, tevhid edeceğimiz ibadete gelince, onun tarifini daha önce zikrettik. O nedir? Rabbimizin zatını tazim edelim diye belirlediği sözler, fiiller ve kalbi yönelişlerdir. Özellikle, hususen ona tapınmak, ona ibadet etmek bunun içine pek çok şey giriyor. Şeyh Muhammed bin Abdilvahhab rahmetullahi aleyh mesela usulü selafede özellikle kalbe, söze, taalluk eden ve ibadetin özü niteliğinde bazı ibadet şubelerini zikrediyor. İbadetin özü niteliğinde bazı ibadet şubelerini zikrediyor. Havf, reca, rahbet, rahbet, başka istigafe, istiane, başka istiafe, sığınmak. Bunun gibi secde, ruku, namazın diğer fiilleri bunların hepsi ibadet kapsamına girer. Hah, şimdi diyerek tevhidi ilan ettin. Ne demiş oldun? Sadece sana dua ederiz. Sadece sana yalvarırız. Sadece senden korkarız. Sadece sana ümit ederiz. Sadece sana el açıp yalvarırız. Sadece sana secde ederiz. Sadece sana namaz kılarız. Sadece sana adak adarız. Sadece sana kurban keseriz. Sadece senin ismin üzerine yemin ederiz. Ve bunun gibi diğer bütün ibadet çeşitlerini kuşatır ve onların tamamının Allah'a ait olduğunu haber verir. Bu ayet-i kerime. İyyâke na'budû Sen bunları söylemiş oldun. Rabbine namazda ne demiş oldun? Ya Rabbi ben bütün ibadetlerimi sana has kılıyorum, sana yöneltiyorum. Bütün ibadetlerimle seni tevhid edip seni birliyorum. Burada bir şeyin daha ihtar edilmesinin lüzumu var. O da şu. İbn Abbas radıyallahu anh sahabenin büyüğü, müfessirlerin imamı İbn Abbas radıyallahu anh, der ki kardeşlerim, Allah'ın kitabındaki her ibadet kelimesi tevhid anlamındadır. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh bunu derken İbadet kelimesinin sözlük anlamını mı beyan etmeyi murad etti? Yoksa ibadet kelimesinin delaletini mi beyan etmeyi murad etti? Evet. İbadet kelimesinin çünkü sözlük anlamının vahhade yuvahhidû kökünden türeyen tevhidin sözlük anlamıyla eşit değildir. Bir değildir. İbadet de sözlükte, lügatta tevhid anlamına gelmezdir. Tevhid de, lugat da, sözlük de ibadet anlamına gelmez. Tevhid birlemek demektir. İbadet boyun eğmek demektir. Neyi murad etti İbn Abbas radıyallahu anh? İbadet kelimesinin delaletini beyan etmeyi murad etti. Bu husus önemli bu husus. Bundan gafil olanlar selefin tefsirini gördükleri zaman onun kelimenin anlamına dair bir tefsir olduğunu zannediyorlar. Ve tutup kelimenin anlamının yerine onu koyuyorlar. Bu hatadır, yanlıştır. Kelimenin anlamının yerine o konulmamalı. Ne yapılmalı? Onun delaleti üzerine bu beyan edilmeli. İbadetin tevhid ile tefsiri, ibadet kelimesinin lugavi anlamını ortaya çıkartmak için değildir. İbadet kelimesinin Kur'an'daki delaletini, ibadet kelimesiyle Allah'ın Kur'an'daki muradını, ibadetin muktezasını, ibadetin gereğini ortaya koymak içindir bu tefsir. i̇bn Abbas neyi ihtar etmek istiyor? Neye irşad etmek istiyor? Muhammed bin Abdülvahab'ın söylediği şeye. Ennel ibadete tevhid. Bilki ibadet tevhiddir. Yani ibadet ibadet olarak adlandırılamaz beraberinde tevhid olmadıkça. İbn Abbas'ın işaret etmek istediği bu. Bilmem anlatabildim mi? Yoksa zannetmeyin ki ibadet kelimesi o anlama gelir. Hayır İbn Abbas diyor ki bilki ibadet tevhid içerikli ibadettir. Kur'an'da zikredilen ibadet. Yoksa tevhid içerikli olmayınca o maksat değil. Çünkü Mekke müşrikleri de Allah'a ibadet ediyordular. Öyle değil mi? Ama Allahu Teala onların ibadetini ibadet olarak isimlendirmedi. Evet. Burada müellif rahmetullahi aleyh ibadetle ilgili iki şartı da zikrediyor. İbadetin iki şartı nedir? Kim söyleyebilir? Osman buyur. İhlas ve ittiba. Heh. Birinci şartı ihlas. İkinci şartı ittiba. İhlas'tan murat nedir? İbadeti Allah'a has kılmak. Sadece onun için yapmak. Şirkin büyüğü ve küçüğü bu birinci maddeye zıttır. İbadetin birinci şartı ihlas. İhlasın zıttı şirk. Büyüğüyle küçüğüyle. İbadetin ikinci şartı ittiba. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyanarak yapılması. Evet. İyyâke ne'abadû ve iyyâke nesta'în ayetiyle ilgili şu anda zihnime başka bir şey gelmiyor. Bununla ilgili benim zihnimi açacak eski derslerden bir şey hatırlıyorsanız hatırlatın, onları da zikredelim. Yoksa haftaya da bir şey hatırlamaz isek haftaya hangi ayete gelmiş oluyoruz? Kulağa ait olan kısma geliyoruz. Evet, kula ait olan bizim sayımımızla diğer üç ayete. Ehtimâ sıratı Bir, 1. Sıratal lezîne enam taaleyhim 2. Geyril mağdûb aleyhim veled dâllîn 3. Buyurun. Bu önceki derslerde Fatiha suresi gösteriyor konuşuda. orada söylemiştik. Ee, bu 3 ayetlik 3 ayette eee Allah Azze ve kulun yapması gereken ibadetin şekli var. Havf ayeti Malikevmiddin. Evet. Ee, reca ayeti Rahim. Ve muhabbet ayeti de Elhamdülillahi Rabbil alamin. Evet bu çok büyük bir faidedir gerçekten. Bunu biz Şeyhul İslam Muhammed bin Abdülvehhab rahmetullahi aleyhin Fatiha suresine ilişkin tefsirini ders yaparken görmüştük. O risale elimiz altında onu basacağız inşallah. Fatiha suresine ilişkin yapılan tefsirlerin en değerlilerinden, en kıymetlilerinden devamlı okunacaklardan bir tanesidir. Orada Şeyh Rahmetullahi Aleyh, ibadetin üç temel ilkesini, Hauf, reca ve muhabbet ilkesini bu üç ayete istinad ettiriyor. Bu üç ayetten alıyor. Diyor ki, Hauf, reca ve muhabbet ilkeleri var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyruğunda muhabbete irşad var. Muhabbet ilkesi var. İbadetin muhabbet ilkesini oradan istinbat ediyoruz. Errahmanirrahim buyruğunda reca, reca'ya hidayet var. Maliki din buyruğunda ne var? Havf var. Muhabbet, reca ve havf. Bu ibadetin üç temel ayağı. Şimdi pikniğe gittin, tencereyi koyacaksın. İçinde de hakika kurbanı var. Cengiz abi. Tencereyi koyacaksın üstüne. İki taş getirdin. Bir taş getirdin. Durur mu tencere? Durmaz. Tane i̇ki taş getirdin durur mu? Durmaz. Üç taş getirdin yan yana durur. tencere durur. Heh, i̇şte ibadetin üzerinde durduğu üç temel esas budur kardeşlerim. Bir muhabbet. iki reca. Üç havf. Ehli i sunna vel hak ehli, hakikat ehli bu üçüyle Allah'a ibadet ederdir. Bu üçüyle birlikte Allah'a ibadet ederler. Bidat ve dalalet ehli ise bu üçünden bir kısmıyla ya da bir kısmında taşkınlık yaparak haddi aşarak Allah'a ibadet ederler. Hariciler Allah'a ne ile ibadet ederler? Havf ile ibadet ederler, recayı terk ederler. Onlar Allah'a havf ile ibadetlerinin sonucu olarak ne yaptılar? Büyük günah işleyenler hakkında Allah'tan ümidi yani reca'yı kestiler, ümidi kestiler, büyük günah işleyen herkesin, günaha düşen herkesin ebedi cehennemlik olacağını söylediler. Bunlar hav hususunda hatta aşıp, ibadetin diğer iki ilkesini ihmal edenlerdir, hariciler. Mürciye ne yaptı? Yüce Allah Azze ve Celle'ye reca esasına dayalı olarak ibadet etti, Ümit esasına dayalı olarak Allah'a ibadet ettiler. kaufu terk ettiler. Ümit esasına dayalı ibadetlerinde haddi açtılar. Ne günah işlerlerse işlesinler, önemsemediler. Önem göstermediler. Ümide bağladılar kendilerini ve dalalete düştüler. Bu da ikinci fırka. Üçüncü fırka sırf muhabbet ile ibadet edilir. Bunlar kim? Sofiler. Sofiler. Bunlar da İbadetin üç ilkesinden birisi olan muhabbet ilkesiyle ibadete dayandılar. İbadetin en büyük esası olarak bunu kıldılar. Havfu ve recayı ihmal ettiler. Muhabbet esası üzerine ibadet ettiler. Taşkınlık yaptılar, haddi açtılar, haktan ayrıldılar. Çirkin, çirkin çirkin sözler söylediler. Muhabbet esası üzerine taşkınlık yaptıkları için Allah ile kulları birbirine karıştırıp Kullara söylenen aşk sözleri türünde şeyleri haşa yüce Allah'a isnad ettiler, yüce Allah'a yönelttiler. Üçü hatadır. Ehli <gülüyor> sunne, cemaat ise hak ve hakikat ehli ise Allah'a üçünün üzerinde dengeli olarak ibadet eder. O tencere vardı ya deminki tencere. O üç taş vardı bir de altında. Üç taştan birisi küçük olursa ne olur? Tencere olur değil mi? Heh. Onun için ne olması lazım? Üç taşın da eşit seviyede olması lazım. Muhabbet, havf ve reca. Evet. Bu üçünün de eşit olması lazım. Biz dedik ya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyrugu ile marifete ihtar var. Rahmanirrahim buyrugu ile ümide, reca'ya ihtar var. Malikiyevmiddin buyrugu ile ahirete, imana ihtar var. Ve havfa işaret var, ihtar var. Evet. Bu çok büyük bir fayda. Allah razı olsun. Kardeşimiz zikretti. Ders bitmişti. Abi.